sakin mimin okunuş şekilleri. Arkadaşlar sakin mimin üç hali vardır. Sakin mim deyince cezimli mim olduğunu elbette anlıyorsunuz. Şimdi sakin mimin bu üç halini görelim. Bir sakin mim mim harfine uğrarsa yani arka arkaya iki mim harfi gelir de bunlardan ilki sakin yani cezimli. İkincisi harekeli olursa idam misliğin malhunne olur. Biz bunu idam misliğin işlenirken hatırlarsanız görmüştük. Yeter sakin mimin örneğine bakacak olursak burada arka arkaya gelmiş olan iki tane mim harfi var. Birincisi sakin, ikincisi harekeli. Dolayısıyla burası idam misliğin olmuş ama mimmime uğradığı için de hunneli. Mislen idrâm olur. Okuyalım. Yani bir buçuk elif miktarı tutularak okunur. Geçelim sakin mimin diğer haline. Sakin mim dediğimiz cezimli mim, kendisinden sonra D harfi gelirse bu takdirde dudak ihvası yapılarak okunur. Biz buna ihvai şeferiye diyoruz. Yani sakin mimi okurken bir buçuk elif miktarına yakın tutarak okuyacağız. Ama bu uygulamayı yaparken de dudaklarımızın önde olmasına dikkat edelim. Yani hum derken H harfinin ötvesinden dolayı tuzaklar ileri gitmiştir. B harfini okumadan bu hal üzere bir buçuk elif miktarı beklenir. Sonra B harfinin harekesine geçiş yapılır. Okuyalım. Biz burada şöyle yapmıyoruz. Hayır. Önce tutuyoruz. Rab-be-hüm-bi-him Gelelim üçüncü arkadaşlar. Burada sakin mim mimle B harfinin dışındaki neye uğrarsa sakin mimden sonra bu iki harfinin dışında ne gelirse gelsin o takdirde sakin mim izhar olur. Yani normal bir okuyuş şekliyle okuruz. Biz bunu ifade ederken tecbit bilmeyen bir kişi nasıl okursa öyle okuruz diye ifade etmiştik. Hemen aşağıdaki örneğimize bakalım. Hüm fihi derken burada tutmuyoruz. Sakin 20'nin mimin geldiğini görüyorsunuz. Sakin mimden sonra gelen harf F harfi. Mim harfi gelmemiş. B harfi gelmemiş. Bu iki harfin dışında hangi harf gelirse gelsin o takdirde izhar olur. İzhar demek tutulmayacak. Seri bir şekilde nasıl okuyorsak, böyle okumaya devam edeceğiz. Örneğimize bakalım. Hum fihi. Bakın tutmuyoruz burada. Hum fihi. Şöyle okusak yanlış olur. Hum fi Halbuki burada tutmamızı gerektiren bir durum yok. Çünkü mim de yok. Çünkü ba da yok. Mim ve D harfinin dışında Hangi harf gelirse gelsin, izhar olur. Okuyarak devam edeceğiz. Bir kez daha okuyalım. Hüm fi Arkadaşlar, şimdi örneklerimizi görelim. İlk örneğimiz, mimme immehin. Burada, Nunu sakinden sonra mim harfi gelmiş. Hemen hazırlayacaksınız. Tenmin Nunu sakinden sonra yemnu harflerinden biri gelirse, idgamı ne olurdu. Burada idgam-ı olmuş. Ok işaretinin devamında sakinluğunun sakinluğunun mime çevrilmiş halini görüyorsunuz. Cezinli olarak daha sonraki örnekte de arka arkaya gelen iki mimin nasıl şeddeli olduğunu bir arka arkaya gelen iki mimin şeddeli olarak yazılmış olduğu hali görüyorsunuz. Ama e, bunu artık siz de biliyorsunuz ki bu şekilde Kur'an-ı Kerim'de yazılmıyor ama biz okurken böyle okuyoruz. Okuyalım. Me Demek ki burada da idgam yapılıyor ki biz bunu idgam malı işlerken görmüştük. Bir alttaki örnek de kendinle alakalı. Burada da kendinden sonra Mim harfi gelmiş İdgamı maalgunne'yi anlatırken hatırlayacaksınız Tenmin reyanunu sakinden sonra Yemnu harflerinden biri gelirse idgam maalgunne olur Burada dikkat edeceğiniz nokta şu B harfinin Esresi olan tenminin Bir sonraki örnekte cezimli bir mime nasıl dönüştüğünü Görüyorsunuz Daha sonraki örnekte de Okurken nasıl okumamız Gerektiği görülüyor Okuyalım şimdi adabim mukim adabim mukim diğer örneklerimiz ise doğrudan sakin mimle alakalı burada aleyhim usada örneğini aldık görüyorsunuz sakin mim mim harfine uğrarsa devam misleyin malgunlu olur ki bu birinci maddemizle alakalıydı hemen okuyalım aley sade aley sade arkadaşlar ikinci örneğimiz ihvai şefiye ile alakalı Burada sakin mim gelmiş görüyorsunuz cezimli olarak sakin mimden hemen sonra D harfi gelmiş. Dolayısıyla burası tutularak okunur. Okuyalım. Termihim bihicara Bir kez daha. Termihim bihicara Bir örneğimiz. Yine burada sakinliğim gelmiş. Sakinliğimden sonra D harfi gelmiş. Demek ki burası da dudak ihvası tutularak okunacak. Okuyalım em bihi em -bi ki sakin mimden sonra mim gelirse ve sakin mimden sonra d harfi gelirse dudaklarımızı yumarken bir ne yapmış oluyoruz. Son örneğimiz leküm din hüküm. Burada da sakin mimin isharı var. Sakin mim nime ve sakin mim Mim harfinin ve D harfinin dışında hangi harfe uğrarsa izhar olur. Seri bir şekilde okunarak devam edilir. Okuyalım. Lekum dinukum. Lekum dinukum. Bakın burada. Lekum dinukum diye tutmuyoruz. Seri bir şekilde okuyoruz. Lekum dinukum.